Allah'ı birlemektir, bi efalil i kulların fiilleriyle Allah'ı birlemektir. İbad ne demek? Kullar, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İbadet tevhidi diye de isimlendirilir. En atı oku talha. Var ya şu yıldızlı yeri? <gülüyor> مشتقة تريمشتي من ilah. إله، إله kelimesinin türemiştir. Bema'n el ve ve'l-muta' el edilen ma'bud. Bema'n el-ma'bud el kendisine ibadet edilen ne? muta olan ma'bud. Ey? el ilah olma.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 Ve İlahı Bağtılı, Bağtılı olan olan ki ibadet elle, men don ibadet edilenlerdir nerdir. Ve fakat İlahı elah, hak elahı elahı elahı elahı elahı elahı elahı elahı elahı elahı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 ve diğerleri de en uygulamaları zahiri bunun dışında zahir ve açık olan tüm ibadetler gibi bunları Allah'tan başkasına çevirmemek ve şirk koşmamaktır ve an yübed Allah ve ani yâbûd Allah'a olmam ve an yübed Allah ve Allah azze ve jel ibadet edilmesidir bilhübi sevgili ve korkuyla ve rijai ve umarakta tüm bunların hepsiyle beraber Allah'a ibadet etmektir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 Veman <gülüyor> kim, <bana> dua... <Gülüyor> kim ki yedeo çarırsa Çağır. dua ederse meallahi Allahla beraber ilahen başka bir ilaha dua ederse la burhan lehu bhi ve onun da o konuda bir e, delili söz konusu yok değilse fîinne mahisabu ainda Rabbi şüphesiz ki onun şeyi nedir ancak onun <g spikes> hesabı Rabbinin yanındadır innehu la yuklihul kafirun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 Zaten insanların ve cinlerin yaratılma gayesi de budur. Sırf Allah Azze ve Celle ibadet etsinler ve bu ibadette de Allah Azze ve Celle'yi ne yapsınlar birlesinler. Evet. Sen devam et Emre. Bu övülen dini, dinin başıdır <gülüyor> ve akhir bu sonudur. Vazir bu zahiri bir ve batini bu batini batini bir. Bu vahve övülen davet rusulü. Bütün pe pe peygamberlerin davetidir ve ahirahı, e davet ettiğidir ve ahirahı, son davet ettiği de O'dur. Vali, dolayı, o Güzel oku, yavaş oku, üstüne basa basa harfleri çıkararak oku. Vali, ecrihi, bundan dolayı, bundan dolayı, ondan dolayı, ondan dolayı daha doğrusu. Ondan dolayı o gönderildi. E e e er, -Rusülü. er -Rusülü, peygamberler, Resuller gönderildi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 اَنَّهُ لَا إِلَّهَ اَنَّهُ لَا اِلَّهَ اَنَّهُ لَا اِلَّهَ اَنَا فَعْبُدُونِي Bana ibadet etmeleri için. اِلَّا نُوحِ اِلَهِ Biz senden önce hiçbir rasul göndermedik ki mutlaka ona vahyetmişizdir. Neyi? اَنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّهَ اَنَا Benden başka hiçbir ilah yoktur. فَعْبُدُونِي Ve sadece bana ne yapın?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 lazıme içi kapsıyor. Tevhîd-i üluhiyyetu ve riyyetini e, içeriyor, kapsıyor. Lenne çünkü men akarra, kim icra ederse bir rububiyyetillahi Allah'ın rububiyetini e, lazıme o gereklidir ona gereklidir. En yabudullaha vahdehu. Allah'a Allah Allah'a ibadet Allah'a bir olan Allah'a ibadetmesi gerekir. Ve la yüşriki bihi ehaden ona hiçbir şey şirkoşmaması gerekir.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 khalikan yaratıcıysa razikan rızık verense malikan malikse mutasarrifan çevir çevrense muhiyyen ee, diriltense mümiten öldürense mevzufan bi kulli sıfatın kâmini <coughs> mevzufan bi kulli sıfatı kemali kemal. tüm kemal sıfatlarıyla mevzufsa vasf edilmişse ve münezzehen ve tenzih edilense min kulli naqsin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 Tamam inşallah. Vakhiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alamin.